Mümin, müminin gıyabında dua ederse, o kişinin haberi bile olmadığı halde ''Duayı zahrul gayb icabete makrundur'' der büyükler, eskiler. O sevdiğinin, o mümin kardeşinin arkasından yaptığın dua var ya, haberi bile yok, kabule çok yakındır, çabuk kabul olur. İşin güzel yanı, bir güzel yanı da şu ki, sen o dua ettiğin vakit Allah-u meleklere dua ettirtir, onlar da derler ki ya Rabbi bu kulun filan kes için ne istiyorsa onu fazlasıyla önce kendine ver ve amin derler. Bu dua eden günahsızdır, melektir, tez kabul olur. Birine hayır istediğim oldu mu? Ya Rabbi şu kuluna dünyada ahirette saadet ver. Şu kulunu şu felaketten beladan kurtar. Şu kuluna şehitlik ver, evliyalık ver. Şu kulunu efendim dünyada ahirette yüzü gürsün diye dua ettin mi? Yahu yani... İnsan ettiği dua kadardır. İnsan sevdiğinden kıymet alır.